Bildiğimiz ekonominin sonu, Fikret Adaman ve Bengel Polut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Fikret, hoş geldin. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar. Bengi yok bugün galiba. Bengi Atina yollarında. Evet. Şimdi son 23 programımızda üretim ve tüketim alanlarındaki alternatif yapılardan bahsetmekteydik. Özellikle de kooperatiflere vurgu yapmaktaydık. Yani bir birimde farklı düzenlemeler ne şekilde... oluşturulabilir. Burada dikkat edilmesi gereken ilkeler nedir? İşte biraz alternatif bankacılıktan bahsettik. Biraz e, tüketim kooperatiflerinden bahsettik. E, biraz e, işte işçilerin bir şekilde üretim süreçlerine dahil olduğu ya da bizzat e, yürüttükleri e, fabrikalardan bahsettik. E, bugün bugün Bir tık yukarı çıkıp bakmak istiyoruz. Bunlar iyi, güzel, hoş örnekler var. Bunları konuşmaya da devam edeceğiz. Ama acaba bunlar kendilerini nasıl bir ortamda buluyor? Daha makro bir perspektiften odaya yaklaştığımızda. E şöyle bunlar son kertede kendilerini piyasa koşullarının içerisinde... Buluyorlar. Piyasayla bir şekilde eklemleniyorlar. Dolayısıyla da bizim... E peki o zaman piyasada işler nasıl gidiyor? Piyasada sıkıntılar nedir? E, bu sıkıntılara alternatif bir şeyler üretmek mümkün müdür? Sorusunu sormamız lazım. Bugün de biraz... hani Buna dair birkaç noktayı masanın üzerine yatırarak konuşmaya başlamak istiyorum. Hı hı. Yani piyasaya... Bir... Piyasanın kendi sorunları açısından mı yoksa bu kooperatiflerin piyasa içindeki sorunları e, ikisi mı? İkisi zaten iç iş içe. İş yani işe, biz evet. piyasayı anlamazsak bu kooperatiflerin ya da farklı e, ilkeler üzerinden örgütlenmiş olan üretim birimlerinin piyasaya eklenlenmelerini de değerlendiremeyeceğiz. Şimdi dolayısıyla bir e, acık acık ders diyelim, iktisat dersi e, piyasa dediğimiz şey ne? Piyasa. E, Piyasa mekanizması neyi sağlıyor, neyi sağladığı iddia ediliyor. Bu iddiayı ne kadar yapıyor, ne kadar yapamıyor ve alternatifler var mı? Biraz bu e, patikadan gitmekte yarar var diye düşündük. Şimdi e, hani çok hani kabaca ifade etmek gerekirse piyasa mekanizması bir yanıyla bize bilgi sunuyor. Yani e, ufak ufak desantralize olmuş olan üretim tüketim, Birimlerinin işte tercihlerini üretim sürecinde karşılaştıkları sıkıntıları ya da varsa bir teknolojik ennovasyon bu ennovasyonun getirdiği faydayı aklınıza gelebilecek üretim ve tüketimle ilgili her türlü bilginin bir anlamda bize ulaştırıldığı mekanizma piyasa oluyor. Böyle bir bilgi taşıma fonksiyonu var. Hmm. Aynı zamanda da e, piyasalar kaynakların e, verimli bir şekilde e, tahsisinde e, bir anlamda e, bir mekanizma olarak çalışmakta. Eğer e, işte iki farz edin üretim e, birimi var İkisi de aynı şeyi üretiyor. Eğer bir tanesinin verimliliği daha fazla işte piyasa mekanizması sayesinde verimliliği daha fazla olana doğru e, doğal olarak kayıyor üretim yani işte Şayıkır aynı şeyi aynı fonksiyon yerine getiren iki tüketim malımız varsa Aşağı beş aynı kalitede daha ucuz olanını gidip alıyoruz. Dolayısıyla da orada bir kaynakların verimli bir şekilde tahsis edilmesine yönelik de bir fonksiyon olduğu ileri sürülüyor. Bilgi burada önemli değil mi? Ya işte, ikisi de zaten iç içe geçmiş evet. durumda. Şimdi bunun yani bu e, piyasaların e, iktisadi hayattaki önemini biliyorsunuz Adam Smith e, vurgulamış durumda. Yani en kapsamlı vurguyu, en kapsamlı... Savunuyu piyasaların önemine dair olan savunuyu Adam Smith getirmiş durumda ama bunun e, biraz böyle modellenerek e, formal bir yapılar içerisinde e, aktarılması iktisadi hayatta e, Leon Walras e, Lozan e, akademisinde öğretim görevlisi olan e, Leon Walras'ın 1874 e, çalışmasıyla ortaya çıkıyor. şimdi tabi bu çok idealize edilmiş bir piyasa Adam Smith aslında o kadar idealize etmiyor bunu fakat o idealize etmediği noktaları piyasaların sıkıntılarına dair dile getirdiği kuşkularını biz pek bilmeyiz Adam Smith dediğimiz zaman böyle bir sonuna kadar piyasayı savunan bir figür gelir aklımıza bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler cümlesiyle ifade edilir hep Adam Smith. Fakat Adam Smith aynı zamanda da piyasaların sıkıntılarını da bol bol yazmış. Evet. Biri. Yani tüccar sınıfının aslında aç gözü doymak bilmeyen müthiş haydutlar olabileceğini hatta yani karınızın mücevherlerini bile çalarlar yalnız bırakırsanız dediği ama onlar pek O cildi pek ulusların zenginliğin o cildinden bahsedilmiyor galiba. E, hem bahsedilmiyor hem de e, ahlaki duygular, moral sentiments kitabı. Aslında Adam Smith'in çok daha fazla üzerine çalıştığı e, bir kitabı ve... Zaten ahlakçı adam aslında. Aynen. Ve bu ahlaki kısım Adam Smith'te bir şekilde bir kenara bırakılmış durumda. E, okutulmuyor. Hatta yani bırakın ...iktisat öğrencilerine, iktisat profesyonel e, profesyonellerine gittiğiniz zaman... ...Adam Smith e, ahlakçıdır, ahlaki bir yönü vardır dediğiniz zaman... ...size bön bön bakma ihtimallerinde çok fazla. Hatta Chicago Üniversitesi'nde o cildin bulunmadığına dair kütüphanede of, dair rivayet de var. O rivayet evet vardı. Şimdi... E, ...ama... 1874'de Leon Walras'a geldiğimiz zaman burada piyasanın e, idealize edilmiş bir e, şekilde karşımıza konduğunu görüyoruz. Aslında Leon Walras çok böyle e, hani kapitalizm e, aşığı biri değil, hatta e, tam tersi sosyalist fikirler olan biri. Derdi bir anlamda bir piyasa mekanizması denen kavram hakikaten kaynak tahsisini iyi yapıyor mu? Ben bunu ...formal bir modelle ifade edebilir miyim gibi bir derdi var. Hı hı. Ve zaten 19. yüzyılın ikinci yarısındaki iktisatçılar... ...yani ana akım iktisatçıların... ...ilk ortaya çıkışına baktığımız zaman orada... Newton'un, matematikçi Lagrange'ın çok büyük etkilerin olduğunu görüyorsunuz. Ve bu insanların bizzat kendileri... ...aslında biz fiziği, matematiği aldık... Bir sosyal bilime, iktisada uyarladık ve ne güzel yaptık. Yani böyle bir ortaya çıkışları var. Ve orada ister istemez o modeli kurarken bir sürü basitleştirici varsayım yapmış. Ve bu basitleştirici varsayımlar aynı zamanda da piyasanın idealize edilmesi anlamına gelmiş. Ve daha sonra bir şekilde herkes kuşaktan kuşağa bu idealize edilen piyasanın Hakiki, e, hakikaten dışarı baktığımız zaman karşılaştığımız piyasadan çok farklı olmadığına dair de bir inanç e, oluşturmuş durumda. Halbuki dışarıya baktığımız zaman gördüğümüz piyasa ile e, modelde kullanılan e, piyasa arasında çok ciddi farklar var. Bir buradan bir başlamak lazım. E, Walras'ın modelinde e, rekabet mükemmel. Yani herkes piyasaya girebiliyor, çıkabiliyor. Hiçbir e, böyle tekelleşme yok. E, bir birimin e, aldığı karar kimseye etkilemiyor. O kadar çok sayıda üretici ve o kadar çok sayıda tüketici var ki bu açıdan rekabet bağlamında bir sıkıntı yaratılmıyor. E, bir diğer konu işte piyasanın herhangi bir yerinde olan herhangi bir ...oluşum... ...herkes tarafından anında öğreniliyor... ...bir bilgi sıkıntısı yok... ...yani herkes her şeyi biliyor... ...bir başka varsayım... ...bizim kamu malı dediğimiz... ...ürettiğiniz zaman herkesin yararlanabileceği... ...örneğin sokak lambası gibi... ...bu tür mallar da yok... ...bütün mallar özel mal dediğimiz... ...işte elmayı ya... ...Ömer Madre yiyecek ya... Ben yiyeceğim bir <gülüyor> yani o elma aynı anda iki kişi tarafından yenilemiyor bölmeniz lazım. Halbuki sokak lambası önliğinde olduğu gibi eğer siz sokakları aydınlatıyorsanız oradan üç kişime geçmiş on kişime geçmiş fark etmiyor. Herkes o ışıktan yararlanabiliyor. Bir de hep vurguladığımız bir husus. Leon Walras'ın o idealize ettiği e, piyasada e, bizim dışsallık dediğimiz e, bir etkinliğin e, üçüncü kişilere e, etkisinin olmadığı varsayılıyor. Bu üçüncü kişiler aslında çok fiktif bir kavram. Doğa da bunun içinde. Bunu da onu söyleyecektim. Yani, yani ben <gülüyor> eğer şu an e, çevreyi kirletiyorsam ve eğer o çevre birinin değilse... Yani yapacak bir şey yok. O e, maliyet aslında benim üzerime gelmemiş oluyor. Şimdi tabii e, dışarıya baktığınız zaman e, bu varsayımların hiçbirinin e, geçerli olmadığını e, görmemiz için herhangi bir işte iktisat eğitiminden geçmiş olmamız da gerekmiyor. Yani sokaktaki bir insanı çevirsek sorsak e, evet der bu varsayımların hiçbiri tutmuyor dışarıda. Ve nitekim e, ana akım iktisat bu sıkıntıların, bu piyasa, e, bu, bu noktalarda piyasaların çöktüğü varsayılıyor. Bu piyasa e, e, çöküşlerinin düzeltilmesine yönelik tedbirler alınması gerektiğini de söylüyor bir yandan. Ne kadar alabiliyor? Tabii bu işin arkasında mutlaka bir ekonomi politik var. Eğer e, e, e, e, tekellerden bahsediyorsak bu tekeller aynı zamanda... ...buraları düzenleme getirecek olan hükümetlerle çok yakın ilişkideler... ...dolayısıyla yani kim kimi nasıl denetleyecek sorusu geliyor vesaire vesaire... Yani ...bunlar hep konuşula gelen noktalar. Şimdi nereye geliyorum böyle çok hızlı bir e, e, işte kuşu uçuşu bakış attıktan sonra... Yani piyasa dediğimiz mekanizma evet bir yandan bilginin e, işte yayılmasını sağlıyor. Bilginin e, bilgiye ulaşıma imkan veriyor. bir yandan e, tahsisin verimli bir şekilde yapılmasına e, imkan sağlıyor. Ama bunları yapabilmek için e, piyasalarında e, iktisatta mükemmel dediğimiz noktada olması gerekiyor ki biliyoruz değiller. Dolayısıyla burada çok ciddi sıkıntılar var. E dolayısıyla da bizim bu işte alternatif işler yapan e, birimler kendilerini bu piyasalarda bulduğu zaman e, yani karşılaştığınız e, fiyatlar, karşılaştığınız e, ortam e, sizin e, varlık nedenlerinizin bazılarıyla e, çelişebiliyor. Yani siz ben e, işte... Çalışanıma uygun ücret vereceğim, çalışanımın içinde olduğu koşulları düzgün yapacağım, i̇şte çevreyi kirletmeyeceğim şiariyle yola çıkıyorsanız, böyle kaygılarınız varsa ama çıktığınız yerdeki sizinle aynı işi yapan 500 firmanın hiçbirinin bu tür dertleri yoksa, Doğal olarak sizin 5 lirayı üreteceğinizi, onlar işte 3 lira üretmiş oluyorlar ve dolayısıyla de rekabet ya koşullarında kalmıyor. kalmıyor. Şimdi buralarda neler yapmak lazım? Bir bunlara <gülüyor> bakmak istiyoruz. Bir de e, daha belki derin bir eleştiri piyasa mekanizmasında piyasa mekanizmasına piyasadaki kararlar son kertede e, ekonomik hayat dediğimiz ekonomik hayatın e, oluşumunu ...sağlayan kararlar. Ve... E, ...bu kararlarda... ...olayı siz tamamen... ...piyasanın denetimine bıraktığınız zaman... ...hayatın tümünü de... ...bir anlamda piyasanın mantığına... ...bırakmış oluyorsunuz. Ve e, piyasalar... E, ...biraz da böyle... ...sosyal hayatın... ...her hücresine... ...girme yeteneği olan... E, ...bir felsefeden bahsediyoruz. Dolayısıyla... Ee, olay artık e, gündelik hayata, politik hayata, ne bileyim eğitime, sağlığa, aklınıza gelebilecek tüm alanlara, çevreye piyasa mantığının nüfusunu da yolunu açmış oluyorsunuz. Yani piyasaya sırtınızı dayadığınız zaman aynı zamanda böyle bir felsefenin, böyle bir ideolojinin de tutsa olmayı baştan kabul etmiş oluyorsunuz. Ki son kertede neoliberalizm dediğimiz... E, Yani ideolojik aygıt da bu değil mi? Ee, şimdi bu da e, bir yanıyla ekonomik hayatın e, politik süreçlerden daha izale olması anlamına geliyor. Yani kararları bırakalım iktisadi rasyonel alsın dediğiniz zaman işte üç kişinin, beş kişinin ya da iki politik partinin bir araya gelip ya bu konuda nasıl bir karar almalıyız türü politik bir... Tartışma zeminini siz ortadan kaldırıyorsunuz. Ve buna paralel olarak da tüm süreçlerin e, iktisadi bir üst akıl tarafından alınmasını baştan kabul ediyorsunuz. Bu tabi çok tehlikeli ve e, son kertede de e, insanlığın Karpolonya sürekli referans verdiğimiz iktisat e, sosyolog iktisatçı e, düşünürün söylediği bu yani insanlığın sonunu getirebilecek olan bir süreç. Her alana, her şeye, her karara bir iktisadi fayda maliyet gözlükleriyle bakıyor olmak bunun sonu yok. Yani o zaman hakikaten kimle evleneceğinizden kaç çocuk yapacağınıza işte ne bileyim okula gideyim mi gitmeyeyim mi, işte sağlığım iyi mi olsun kötü mü olsun ya da işte hırsızlık yapayım mı yapmayayım mı yani bütün hayata ilişkin alacağımız bütün kararların arkasında bir iktisadi rasyonelite vardır. Evet. noktasından hareket eden bir zihniyetin esiri oluyorsunuz. Evet yani burada e, deminki örneğe dönecek olursak elmayı değil ayveyi <gülüyor> de kimi konuşmuş oluyoruz. Dolayısıyla yani piyasa mantığını bu iki perspektiften e, kritik etmemiz gerekiyor. Bir hakikaten piyasalar Leon Walras'ın 1874'te yazdığı gibi e, 1874'te yazdığı gibi idealize Piyasalardan mı bahsediyoruz? Bahsetmiyoruz. O zaman ne tür önlemler almak lazım? Bu önlemler alınabilir mi? Özellikle de bu önlemleri alacak, almasını beklediğimiz e, hükümetlerin... E, ...bu önlemler sonunda... E, iktisadi anlamda kötü duruma düşecek şirketlerin... E, ...le çok ciddi bir yakın bağı olduğu bilindiğine göre. Yani ben seni... Regüle edeceğim ama aynı zamanda da sen benim e, iktidara gelmem için işte finanse etmişsin biraz önce kaç milyon dolardı 800 bir şeyden bahsediyordunuz. Evet yani Trump'ın. E şimdi dolayısıyla Trump'ın e, bu konuda işte kendisine şu kadar milyon dolar bağış yapmış bir şirketin regüle edilmesi konusundaki bir karara ne kadar e, işte bağımsız ve uzak durarak e, karar verebilmesi mümkün. Tabii böyle bir çok ciddi ekonomik politik soru var. Şimdi bunlar ayrı bunların hakikaten üzerinde durmamız lazım ve bunlar tabii ki tartışla gelen hususlar ve bizim... Ee, bu alternatif birimler kendilerini böyle bir piyasada buldukları zaman işte sudan çıkmış balığa mı dönüyorlar ne oluyor ne bitiyor bunları konuşmamız lazım ama bir de bir başka boyut var o da velev ki piyasalar iyi çalışsaydı velev ki tabi çok büyük bir varsayım ama idi biz mutlu olur muyduk yoksa başka sıkıntılar olur muydu hayatımızda ee, ve bu Bu perspektiften baktığımız zaman e, tartışa geldiğimiz alternatif e, modellerin e, bu süreçteki e, konumu nedir? Bu süreçteki görevleri nedir? Yapabilecekleri nedir? Biraz bunların üzerinde durmak istiyoruz. Dolayısıyla hem bir yandan biz biraz bu alternatifleri tartışmayı örneklerle daha zenginleştirmeyi sürdüreceğiz... Hem de bundan sonraki programlarda bu piyasa mekanizmasının bir anlamda kritiğini de getirmek ve olası alternatif önerilerini de tartışmak istiyoruz. Evet yani özellikle bu son dünyadaki özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iktidar değişikliğiyle yani Trump'ın başkanına seçilmesi ve bütün ekibiyle beraber bence bu meselenin... Özellikle gündemin birinci sırasında oturtulması şart yani çünkü tam bir çok küçük bir azınlığın çok çok küçük bir azınlık elitin zenginler kesiminin dünyanın bütün en en önemli kaynaklarına gücüne sahip olan bir noktaya gelmesi bütün dünyayı regüle etmesi söz konusu. Evet e, bu benim ekonom politik dediğim boyut. Yani işte belli koşullar olabilir ki hakikaten çok ufak bir cümre. E, politik anlamda çok e, önemli bir güce sahip olabilir. Bu gücü sayesinde piyasaların regülasyonuna yönelik bir takım kararlar alabilir. E, ve dolayısıyla da e, piyasalar Leon Walras'ın... E, İşte böyle modelinde yazdığı gibi rekabetçi falan filan kesinlikle olmaz yani birkaç şirketin büyük ölçüde denetiminde gelişen piyasalar olur ee, işte ne bileyim doğadır işte fakirliktir bu tür meseleler çok gündeme gelmeyebilir. çünkü piyasa mekanizması bir de son olarak onu vurgulamak istiyorum. Gelir dağılımına dair bir şey söylemiyor. Tabii. En can alıcı ee, siz pekala geri... iktisadi anlamda verimli bir kaynak tahsisi yapabilirsiniz. Son derecede adaletli olur bu gelir dağılımın açısından. Yine aynı verimi sağlarsınız. Son derece gelir dağılımı açısından bozuk bir sonuç ortaya çıkabilir. Gelir dağılımına dair Ee, bir şey söylemez piyasalar bunu siz başka mekanizmalarla düzenlemeye çalışırsanız işte vergi mekanizmasıdır şudur budur vesaire şimdi e, şuradan e, şöyle bitirelim yani piyasalar hakikaten e, mevcut ekonomi politik e, güçleri veriliyken e, ne üretiyor? ...ne nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor... ...bir bunları konuşmamız lazım... ...ve böyle bir ortamda bu bizim... ...alternatif... E, ...üretim birimleri... E, ...nasıl hayatta kalabilir... ...bir bunları konuşmamız gerekiyor... ...bir de... ...biraz böyle hipotetik bir durum... Tasarlayalım. Velev ki bu işler çok güzel ayarlandı, düzenlendi. Velev ki piyasaların... E, ...regülasyonu... ...istediğimiz gibi yapıldı. Piyasa mekanizmasının... ...bizatihi kendisinin sıkıntıları var mı? Ve bu alternatif... E, ...üretim ve tüketim birimleri... E, ...bu noktada nasıl bir... E, ...görevle... ...ortaya çıkmak durumunda? Biraz bu iki... ...bizatihi... E, Farklı patikadan giderek tartışmamızı genişleteceğiz. Bugünü evet. de dolayısıyla böyle bir yeni, yeni bir şeyin, yeni bir bölümün ilk sayfaları olarak okuyalım. Evet, geleceğimizde aşağı yukarı bu soruların cevabına Aynen. bağlı. Çok ciddi bir şekilde kaderimiz değil. Peki, çok teşekkür ederiz. Teşekkürler, teşekkürler. iyi yayınlar. Görüşmek üzere. <gülüyor> Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengel Polut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun.